Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sihir ve büyüden korunma ve rukye ile tedavi yolları isimli kitaptan aktarmaya inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşler. Konu başlığımız Bazı durumlarda iyileşme neden duraksar ve ilerlemez? Bu noktada kalmıştık en son. İnşallah buradan itibaren devam ediyoruz. Bu duraksamadan Allah'ın rahmet ettiği kimseler dışında hiç kimse kurtulamaz. Bu da tedavinin merhalelerinden sayılır. Bu durumda hastanın ümitsizliğe kapılmaması gerekir. Bilmelidir ki bu durum geçicidir. En kötü ihtimalle cin hastayı her şeyin bu noktada duracağına ve yapacak başka bir şey olmadığına ikna etmek için her türlü azaba tahammül ediyordur. Ona şöyle demek istiyordur. Ne yaparsan yap, ben buradayım ve gitmeyeceğim. Bu şeytanın bir hilesidir ve hasta yolunda, hasta yolundan dönmediği sürece bunun üstesinden gelmek kolaydır. Bu durumu aşabilmek için hasta temelde şunları içeren bir tedavi programı izlemelidir: Sabah ve akşam zikirleriyle, uykudan önce okunanları usulüne uygun olarak ve vaktinde uygulamak. 2. Genel olarak tesbih, tehlil, tahmid ve tekbiri içeren mutlak zikri çok yapmak. 3. Nafile namazı ve orucu, gücü yetenlerin ise sadaka ve iyiliği çoğaltmaları. 4. Kaza ve kader inancını hayatına geçirmek, sünnette gelen dualarla Allah'a yönelmenin bunu her sıkıntı, her acı anında ve başına geleni her hatırladığında yapmanın çok büyük etkisi vardır. 5. Kur'an okumak ve ayetleri tekrarlamak. Örneğin Burç, Tarık veya Ala suresi gibi bir sureyi yüksek sesle gün boyu ve hatta günler boyu Artık farkında olmadan onu okuyacak kadar tekrarlamak, öyle ki sonunda kalp ve dil aynı anda onu tekrarlıyor olsun. Kıymetini bilen için bu değerli bir inci gibidir. Bu söylediğimi tedavi programında uygulayan hasta, kısa sürede kendisine musallat olmuş cine galip gelir. 6. Bazı bitkilerin kullanımı gibi hissi tedaviye de yer vermek gerek. Rukiye ile birlikte bunların faydası büyüktür. Bunlar alındıklarında vücutta zikrin ruha yaptığı etkiye benzer bir etki yaparlar. Bu da tedaviyi tamamlayıcı şeylerden birisidir. Zira cinin vücut üzerinde özellikle de sihir ve nazar varsa etki ve tasarrufu vardır. Kalbi ifsat eden şeylerden kaçınmak 7. madde olarak zikredilmiş. Tedavinin duraksamasına yol açan bazı nedenler başlığı altında inşallah devam ediyoruz. Bahsedeceğimiz şeyleri hasta şeytanın bunları ona önemsiz göstermesi nedeniyle göz ardı edebilir. İmam İbnül Kayyum'da de şöyle der. Kalbi ifsat eden 5 şey vardır. 1- İnsanlarla çok bir araya gelip karışmak. Bu, insanın diğer insanların dertleriyle, sıkıntılarıyla iç içi olmasını, sağa sola çok fazla koşturmasını, bazen çekemeyeceği yükler üstlenmesini, onlar sebebiyle üzülmesini, zayıf düşmesini ve kendi maslahatına olan şeylerden vazgeçmesini gerektirir. İnsanlarla çok içli dışlı olan kimse, vaktini onların dünyevi isteklerini yerine getirmek için harcar. Böylece Allah için ve ahiret için bir şeyler yapacak vakti kalmaz. İlim öğrenmek için veya diğer hayır olan ameller için bir araya gelmek bunların dışındadır. İkincisi temenni. Temenni ve hayal sahili olmayan bir denizdir. Temenni müflislerin sermayesidir denilmiştir. Hayal dünyasında yaşayan kimse, gerçek dünyada ulaşılacak yüce hedeflere sahip olmayan kimsedir. Bu durumdaki kimselerin kalpleri büyük bir aldanış ve oyalanma halindedir. Üçüncü madde, kalbi Allah'tan başkasına bağlamak. Bu, kalbi ifsat eden şeylerin en kötüsüdür. Zira kalbini Allah'tan başkasına bağlayanı, Allah o bağlandığı kişiyi terk eder. 4. Tokluk Sürekli tokluk, vücudun ve beynin enerjisini tüketen, vücudu hantallaştıran kişiyi ibadetten ve ilimden alıkoyan bir etkendir. 5. Uyku Çok uyumak kalbi öldürür, bedeni ağırlaştırır, vakti boşa geçirtir, gaflet ve tembellik doğurur. Bu beş şey kalbi ifsat eden şeylerin en önemlileridir. Şifayı çabuklaştıran ve kalbi ferahlatan vesilelerden bazıları. 1. Tevhid. Hidayet ve tevhid kalbi ferahlatan etkenlerin başında geldiği gibi sapıklık ve şirk de kalbi daraltan etkenlerin başında gelir. İkincisi nur. Bu Allah'ın kuluna Allah'ın kulun kalbine attığı iman nurudur. Bu nur kalbi ferahlatır. Bunu kaybeden kalp daralır ve sıkılır. İlim Şer'i ilimler kalbi ferahlatır ve genişletir. Cehalet ise kalbi sıkar, daraltır. İlmi genişlediği oranda kişinin kalbi de genişler. Dördüncü Allah'a yöneliş Allah'a sevgiyle ve tüm kalbiyle yönelerek O'na ibadet etmekten daha fazla kalbi ferahlatan bir şey yoktur. Beş her durumda Allah'ı anmak Her yerde ve her zaman Allah'ı anmanın kalbin ferahlamasında şaşırtıcı bir etkisi vardır. Gafletin ise kalbin daralmasında ve acı çekmesinde aynı şekilde şaşırtıcı bir etkisi vardır. Başkalarına iyilik ve ihsanda bulunmak Nitekim cömert ve iyilik sever kimseler insanların içi en rahat göğsü en ferah olanıdır. Cimriler ise içi en sıkıntılı, kederi en fazla olan kimselerdir. Bunlara cesareti ve boş işleri terk etmeyi de katabiliriz. Cin'in vücutta etkin hale gelmesi Bu cin için zor bir iştir ve cin bunu uzun süre başaramaz. Eğer ortada güçlü bir büyü ve nazar gibi bir durum varsa ya da cin rütbe sahibi güçlü cinlerden buna meradde deniliyormuş vücut o zaman zayıflar ve hasta cine karşı direnemez cinler büyü ve nazar gibi şeylerden dolayı güç kazanırlar bu durumda yapılabilecek en iyi şey eğer büyü vücudun içindeyse müshil ve idrar söktürücü şeylerle onu vücuttan atmak eğer vücut meshedilerek yapılmışsa üzerine okunmuş suyla defalarca yıkanmaktır. Bu şekilde cin zayıflar ve kontrolü kaybeder. Özellikle de hasta güçlü ve azim sahibi ise. Hastanın bir tedaviciye devam etmesi iyi olur. Rukiye yapan kimseler çoğunlukla tecrübe ve dirayet sahibidirler. Bu gibi durumları ve bunları nasıl kontrol altına alacaklarını bilirler. Özellikle de uzman birinin elinde yetişmiş olanlar, Özellikle de uzman birinin elinde yetişmiş olanlar. Ama ne yazık ki bu gibileri az bulunur olmuştur. Rukye işinde yalnızca kitaplara dayananlar maalesef çok hataya düşmektedirler. Cin'in etkinleşmesini engellemek için yapılması gerekenler. Genellikle... Hasta önce uyuşukluk hisseder, sonra vücudunun kontrolünü kaybetmeye başlar ve ardından kendinden geçer. Bu belirtileri hisseden hastanın kendini sağlam tutması, hapşıracakmış gibi kendini sıkması yahut işaret parmaklarını kulaklarına koyarak uzun uzun ezan okuması gerekir. Bu şekilde Allah'ın izniyle şeytanı bertaraf edebilir başlangıçta gelgitler olsa da sonunda hasta kontrolü eline alır cin uyuklama esnasında aktifleşmeye başlar hasta silkinip direndiğinde Allah'ın izniyle bunu başaramayacaktır kimileri içlerinden konuşmalar namazda ya da namaz dışında veya rukiye esnasında ayetlerle alay edildiğini duyarlar hasta iki ayrı şahsiyet hisseder kendinde her konuda iki ayrı karar duyar her durum karşısında iki ayrı his taşır. Dini olgularla ilgili Allah'ın zatıyla ya da peygamberle ilgili alaylı düşünceler geçer zihninden. Bunların tamamı karindendir. Görevli cinden değildir. Zira karin bu hastalık esnasında güçlenmiş ve kendisine fırsat doğmuştur. Hastanın kendisinde iki ayrı şahsiyet hissetmesi genellikle nazar sebebiyle olur. Karin bu durumu kullanarak depresyona neden olur ve sonunda durum çift kişiliğe varır. Ama bu durum çok da korkulmaması gereken basit bir durumdur. Eğer hasta rükke okuyabiliyorsa ve üzerine rükke okunmuş su, bal vesaire içebiliyorsa bunlarla birlikte çok zikrederek imanını artırarak ve kalbini ifsat edici şeylerden koruyarak bu hastalıklardan şifa bulabilir. Ayrıca Nas suresi tekrar edilir ve özellikle fi sudurin nas ifadesi çok tekrarlanır. Şifa bulduktan sonra vesveselerden hafif bir eser kalabilir. Bunun sebebi karenin vücuttan çıkmamış olmasıdır. Ama artık o zayıflamıştır ve önce yaptıklarını tekrarlayamaz. Kimi kez insanlar bazı belirtilere bakarak kendilerine cin musallat olmuş vehmine kapılırlar. Örneğin içlerinden konuşmalar duyarlar ve bu güçlü vesveseler oluşturur. Rahatsız edici rüyalar görürler. Bunların hepsi şeytandandır. Ama o örneğin bir organını işlevsiz bırakacak, şeker, düşük ya da yüksek tansiyon gibi hastalıklara veya saraya neden olacak kadar güçlü değildir. Bazı hastalar namaz kılarlar ama namazlarından bir şey anlamazlar. Ne kadar huşu duymaya ve namaza odaklanmaya çalışsalar da başaramazlar. Çınlama gibi şeyler duyar sonra esnemeye başlarlar. Kimileri içinden namazı çabuk bitirmesini isteyen dürtüler hisseler. Tüm bunlar karindendir. Kişinin abdestini başındaki besmeleden başlayarak özenle alması önemlidir. Abdesti kesintisiz almak, başı ve kulakları güzelce mezhetmek gerekir. Genellikle şeytan abdeste bir açıklık bulunduğunda kişiye bu uzuvdan musallat olur ve bundan dolayı ona güç getirmeyi başarır. Hasta içinden iki kişinin konuştuğunu duyuyorsa, örneğin biri emrediyor, diğeri tamam diyorsa bu içeride büyüyle görevli cinin de bulunduğunu gösterir. Hastanın diliyle cin konuştuğunda bu konuşan Karin olabilir. O çoğu kez istemese de bunu yapmak zorundadır. Çünkü büyü için görevlendirilen cinler genellikle onların güçlerinden, güçlülerinden olurlar. Ve Karin'e kendilerine boyun eğdirirler. O da onlar ne istiyorsa onu söylerler ve görevini yapmasında ona yardım ederler. Karin çıkamıyorum der. Bu doğrudur. Çünkü hastalığa sebep olan büyüyle görevli olan diğer cindir. Sana yapması gerekenleri Karin'e o emreder. Ve Karin de, Karin de istese de istemese de bunları yapar. Eğer kişiyi namazdan tamamen men edebilselerdi bunu da yaparlardı ama Allah kullarına karşı latiftir. Şu noktalara çok dikkat edilmesi gerekir. 1- Doğru biçimde abdest almak. Abdestin başında ve sonunda Allah'a zikretmek, namazda vesvese duasını okumak, istiaze, erud billemine şeytani racim okuyarak sol tarafa üflemek ve bunu üç kez tekrarlamak. Vesvese devam ederse aynı aynısını tekrarlamak. 3- Namazda okunan her şeyi dilini hareket ettirerek ve kulağa duyacak şekilde okumak. 4. Niyeti düzeltmek. Bunu yapmak her Müslümana farzdır. Zira bazı kimseler hastalıklardan kurtulmak için namaz kılarlar. Bu büyük bir hatadır. Her kulun bollukta da darlıkta da Allah'a kulluğa sadık kalması gerekir. Böyle kılınan namazla birlikte şifa da gerçekleşecektir. Namazdan sonraki tesbihleri ve zikirleri yerine getirmek. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Vallahi her hasta, hayata veda eden birinin kıldığı gibi namaz kılmış olsa, kendisinde hastalık diye bir şey kalmaz. Kendisini namaz ve oruçla tedavi eden ve bunlarda sebat edenin sıkıntıları, gam ve kederleri ortadan kalkar. Ne var ki hasta çoğu kez bunlarda ihmalkar davranır ve tedavi için yardıma ve yoğun biçimde zikretmeye ihtiyaç duyar. Sırtta düğümlenme, kulunç üç sebepten olur. Halk arasında buna kulunç deniyor. Yel girmesi, kulunç vs. gibi isimlendiriliyor Bu kuluncun üç sebebi varmış kardeşler. Birincisi sihir. İkincisi, Yorgunluktan dolayı cinin oraya toplanması. 3. Cinin bir organa tekabül eden sinirlerin bulunduğu bölge üzerinde toplanarak o organı çalışmaz hale getirmek istemesi. Bu durum o bölgede şiddetli bir ağırlık oluşturur ve bu duruma karşı yapılabilecek en iyi şey buranın sürekli yağla ovulmasıdır. Cin direkt kendi üzerine yapılan bu yağlama işlemine uzun süre dayanamaz. İlacın bozulması ve büyünün yenilenmesi Okunmuş su ve içecekler eğer kokuşmuşlarsa bu büyünün yenil yenilendiğini gösterir. Sihirle görevli olan cin yeni büyüyü bunların içine öfürür ve bu da onların bozulmasına neden olur. Bu nedenle bu gibi ilaçları Ağızı sıkıca kaplara koyup kapatırken besmele çekmek gerekir. Tüm kardeşlerimizin dikkat etmeleri gereken önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Büyünün telefon yoluyla yenilenmesi mümkündür. Subhanallah. Büyücü bir başkasının yardımıyla telefon ahizesi kullanarak yiyecek ve içeceklere üfürebilir ve bu şeyler hemen bozulur. Eğer hastanın kulağına üflemişse o da etkiler ama ilaçlara üflenilmesi kadar değil. Çünkü bunlar vücuda girerler. Bu nedenle tedavi merhamer merhalesinde olan hastalar dikkat etmelidirler. Bozulmuş olan bir şey gördüklerinde onu kesinlikle kullanmamalı ve tüm kapların ağızlarını besmele çekerek kapatmalıdır. Önemli bir nokta Tedaviye yönelik olarak burada zikrettiklerimizin tümü hasta ve tedavi eden arasında yardımlaşmayı gerektirir. Durum ancak bu şekilde kontrol altına alınabilir. Şeytanın uzanabileceği tüm açıklar kapandıktan, sığınma ve tedavi yolu ortaya konduktan sonra artık hasta kendi kendine durumu kontrol edebilir ve düşmanını alt edebilir. Bu okuduğumuz satırlar cinlerin garip alemindeki bazı gizli yönlere değinmektedir. Bu onları etkiler. Özellikle de bunları okuyan kimsenin durumuna uygun düşüyorsa, uygun düşüyorsa. Bu nedenle de hasta kişi bunları okurken öfkelenebilir. İçinde okuduklarını yırtmak gelebilir. Yahut içinden bunu yazana küfredebilir veya bu yazılanların doğru olmadığını düşünebilir. Bu durumda bilsin ki bu vesveseler büyüyle görevli olan şeytanın yardımındaki karin tarafından gelmektedir. Şeytan hastayı rükke yapan şahıstan ve benzeri vesveselerle uzaklaştırmaya çalışır. Şeytan hastayı rükke yapan şahıstan da bu ve benzeri vesveselerle uzaklaştırmaya çalışır. Onun hilesine karşı uyanık olalım. Allah sizleri kıyamet günü sizin için nur olacak ilme variz kılsın. Amin. Selamünaleyküm. Hakkınızda arada kardeşler telefon için ara vermek zorunda kaldım. İşte bazen bu tür aksilikler oluyor. Evet. Kalbe iman nuru nasıl yerleştirebilir ve Allah'ın ayetlerinden nasıl yararlanıp şifa bulabiliriz? Başlayyla inşallah kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Yine bir engel çıkmazsa inşallah. Bu çok önemli bir noktadır ve bu olmaksızın şifa gerçekleşmez. Kur'an'da sık sık kalbin ve organların işlediği amellerin hidayet ve dalalet gibi sebebi olduğu tekrarlanır. Dolayısıyla kalbin ve organların amelleri sebebin müsebbibini gerektirdiği şekilde hidayeti getirir. Hidayeti gerektirir. İyi ameller hidayet meyvesi verir. Bunlar arttıkça hidayet de artar. Kötü ameller ise bunun tam zıddına sebep olur. Bu durum Allah'ın iyi amelleri sevip bunları hidayet ve kurtuluşla mükafatlandırmasından, kötü amellerden hoşlanmayıp onları sapıklık ve günahkarlıkla cezalandırmasındandır. Bunun yanı sıra, o kendisi berdir ve bir yani iyilik ve hayır ehlini sever. Onların kalplerini işledikleri nispetince kendisine yaklaştırır. Fücur ehlini sevmez ve işledikleri nispetince onların kalplerini kendisinden uzaklaştırır. Kul takvaya uygun hareket ettikçe bir başka hidayete yükselir. Allah'tan korkup sakınması arttıkça hidayeti artar takvadan payını elden kaçırdıkça hidayetten payını da kaçırır dolayısıyla takva arttıkça hidayet artar hidayet arttıkça da takva artar size allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi allah onunla kendi rızasına uyanları selamet yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dost doğru yola iletir. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız sizin için hakla batılı ayıracağınız bir furkan kılar ve kötülüklerinizi örtüp sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. Allah onlara bu fırkandan hakla batılı ayırt edebilecekleri bir nur, hakkı ikame edebilecekleri, batılı yıkacakları bir zafer ve izzet verir. Şeytan ancak karanlıkta faaliyet gösterir. O karanlığı sever, karanlıkta yaşar. Onun kalbi karanlık ve ıssızdır. O aydınlıkta yaşayamadığına göre ancak karanlık kalplerde yaşar. Biz Allah'a yakınlaşmak için gerekli olan salahtan, iyilik ve ihsandan bahsederken bunu ruhi bir hastalığı olmayan normal insanları düşünerek söylüyoruz. Nazar gibi, sihir gibi bir sebepten dolayı ruhi hastalığı olan için bundan daha fazlası gerekmez mi? Öyleyse bu kimse Allah'a yaklaşmak için normal bir insanın göstereceği çabadan kat kat fazlasına muhtaçtır. Zira o şeytanla savaş halindedir ve kendi kalbi karanlık iken ona karşı bir başkası yardımıyla, ilaçlar vesaire yardımıyla ve hatta Kur'an yardımıyla zafer kazanamaz. Evet, kalp gaflet içindeyken Kur'an ayetlerinden fayda sağlanamaz. Kur'an'ı haşyetsiz ve tefekkürsüz, yalnızca şeytanı kovmak için okuyan ondan fayda elde edemez. Eğer ruhsal bir hastalığı olan kimse, Kur'an'ı sevgi, itaat, tefekkür, haşiyet, şükür ve sabır üzere okursa ondan fayda elde eder. Sabır ve şükür Bu ikisiz sahibinin ayetlerden faydalanmasını sağlar. Çünkü iman ve sabır şükür üzerinde yükselir. Onun yarısı sabır, yarısı şükürdür. Kişinin iman gücü, sabrı ve şükrü nispetincedir. Şükrün başı tevhid, sabrın başı ise hevanın çağırdıklarını terktir. Eğer hasta Kur'an'ı tefekkürle, huşu ile, iman ve sabır ile okuyacak olursa ve bunların yanında bir de tefsirini okursa, istediğinin olmaması için hiçbir sebep kalmaz. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam söz ile sabit kılar ve Allah zalimleri saptırır. Allah dilediğini yapar. İbrahim Suresi 20. Ayet-i Kerime Şeytan Tehlike Hissettiğinde Şeytan kendisinin tehlikede olduğunu hissettiğinde acı çekmeye ve korkusundan rastgele hareket etmeye başlar. O günlerin sayılı olduğunu anladığından çeşitli vesilelerle hastayı kontrolü altına almaya çalışır. Hastada olan güçlü hastada olan güçlü azmi kırmaya ve onu durdurmaya çabalar. Ama Allah'ın izniyle çabaları nafiledir. Genellikle de kabuslar ve benzeri şeylerle sizi korkutmaya çalışır ki tedaviyi terk edersiniz. Terk edesiniz. Sizi güçlü olduğu izlenimi verir. Siz de buna karşılık hasbünallâhi ve nimel vekil, bize Allah yeter o ne güzel vekildir ve bizim başımızda Allah'ın yazılan başkası gelmez deyin. Gördüğünüz kabuslar ve görüntüler yeterli düzeyde sığınma duası yapmayışınızdandır. Hasta, insan sağlıklı insandan çok farklıdır. Sağlıklı bir insan sığınma dualarından birini bile okusa kendisine yetebilir. <gülüyor> Ama hasta böyle değildir. Onun bu dualarının, duaların hiçbirini ihmal etmemesi gerekir. Çocukları etkilenen kimse her gün sabah akşam onlara bu duaları okumalıdır. Bu duaların en önemlilerinden birisi, Nebinin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına okuduğu şu duadır. E'ûzu bicke, e'ûzu bikum, mikelimetillâhi tammem min kulli şeytân ve ve hammetin min kulli aynin lâm. Evet bu dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve torunları Hasan ve Hüseyin'e bu duayı okurmuş. Yine Buhari'nin rivayet ettiğine göre Cebrail aleyhisselam nazara karşı Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme şu duayı okurdu. Kardeşler buradaki e, metindeki dualar e, harfler yazı stili biraz okumamızı zorlaştırıyor. İnşallah bu kayıttan sonra kayıtla birlikte e, ses dosyalarıyla birlikte bu yazı dosyasıyla birlikte size link yapıp göndereceğim inşallah oradan siz okuyabilirseniz okursunuz. Yani çözebilirseniz çözer okursunuz inşallah. Çünkü bazı yerleri ben çözemiyorum. Bu da bu konudana kadar e, ilimsiz olduğumuzun bir göstergesi. Rabbim inşallah bunu telafi etmeyi bizlerden nasip eder. Ve biz kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Namazda kıyamı, rüküyü ve secdeyi uzun tutun. Secdede bu, bu duayı da okuyamıyorum. Çünkü çok işe girmiş. O metinden inşallah siz onu da çözmeye çalışırsınız. Aslında daha önceden e, bunu çözüp aktarsaydı daha hoş olurdu ama işte malum iş yerinde olduğumuz için hazırlıksızız. Hakkınızı helal edin kardeşler. Evet. Namazda kıyamı, rüküyü ve secdeyi uzun tutun. Secdede o, e, belirtilen dua inşallah çok okuyun. Selam vermeden önce uzun uzun dua edin. Namazda okuduğunuz her şeyi kulağınız duyacak şekilde oyun, okuyun. Kendinizi sürekli zikretmeye odaklayın. Yatmadan önce gerekli tüm zikirleri okuduktan sonra elinizi üfleyip vücudunuzun ulaşabileceğiniz her yerine sıvazlayın. Bu kabus görmenizi Allah'ın izniyle engeller. Bu habis cinlerden bazıları özellikle dua ve zikirden çok etkilenirler ve bunları yaptığınızda ise size asla güç yetiremezler. Bu nedenle günlük bir virdiniz mutlaka olsun ve imamlardan birinin yaptığı güzel bir duayı dinlemeyi de ihmal etmeyin. Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme salat okumak onlara çok öziyet verir ve onları yıkar. Bu nedenle namazda teşebbüt esnasında okunan salatları çok tekrarlayın. Yine tesbih, tehlil, tahmid ve tekbiri çok tekrarlayın. Genellikle insanlar zikir ve ibadet konusunda çok unutur yahut yanılırlar. Bu gibi durumlarda unuttuğunuzu ve yanıldığınızı tekrarlayın ve okumanızı tamamlayın. Hamile Kadının Tedavisi Eğer hamileliğin ilk ayları ise ve rukiye esnasında kas gerilmesi oluyorsa, rukiye yapan birine gidilmeyip okunmuş yağ ve suya devam edilmeli. Eğer hamileliğin ilk ayları ise ve rukiye esnasında kas gerilmesi oluyorsa, rukiye yapan birine gidilmeyip okunmuş yağ ve suya devam edilmeli, günlük zikirler de yapılmalıdır. Son aylarda ise hamile bir kadına Rukiye hiç okunmamalıdır. Zira bu bebeğin ölümüne neden olabilir. Aynı şekilde uzman biri vermediği takdirde çörek otu da dahil hiçbir bitkisel ve tıbbi reçete kullanılmamalıdır. Bunlar da bebeğin ölümüne veya düşürmesine neden olabilir. Hastalı, ruhsal hastalıklarda kimyevi ilaçların kullanılması Ruhsal hastalıklarda kimyasal ilaçların kullanılması son derece tehlikelidir. Zira bu ilaçların çok fazla ve tehlikeli yan etkileri vardır. Hasta bazen geçici olarak bu ilaçlardan fayda görse bile yan etkiler sebebiyle vücutta meydana gelecek olan zayıflıklar daha sonra hastalığın şiddetlenmesine neden olacaktır. Zira bu ilaçların yan etkilerinden dolayı meydana gelen zaafları şeytan kullanacaktır. Ben şahsen pek çok hastada bunu gözlemledim diyor yazar. Çocuklardaki ve yaşlılar, yaşlılardaki hastalıklar Çocuklarda ruhsal hastalıklar özellikle de nazar sebebiyle meydana gelir ve yetişkinlere nispette onları daha fazla etkilerler. Çocuklarda bazen şeker hastalığı veya ilerlemeden önce doktorların teşhis etme zor, etmekte zorlandıkları bir takım hastalıklar ortaya çıkar. Ve bunlar rükmeden sonra düzelmeye başlarlar. Yaşlılara gelince ruhsal Rahatsızlık durumlarında üzerlerine okunduğunda durumları daha kötüleşir ve daha fazla zayıflık belirtileri görülüyorsa Kur'an'la tedavi kesilir ve vücut güçleninceye ve kimyevi ilaçlar bırakılıncaya kadar sabah akşam birer tatlı kaşığı çörek otu bal karışımı üzerine okunmaksızın verilir. Yani önce bedenin güçlendirilmesi gerekiyormuş. Eğer beden zayıfsa şeytan güçlü olur ve hastayı bitkin düşürür. Rukye için ise organların sağlam ve dayanıklı olması gerekir. Eğer organların zayıflığı ruhsal bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, bunun için rukyeye eş değer başka bir tedavi yoktur. Ama eğer bu zayıflık kimyasal bir, e, kimyasal bir ilaç, zehirli bir madde vesaireden kaynaklanıyorsa, bu durum düzelene kadar rukyeden kaçınmak gerekir. Rukyenin sakıncalı olduğu yerler de varmış demek ki. Evet bahsettiğimiz ruhsal hastalık durumlarında şeytanların vücuttaki tiroid ve hormon salgıları üzerinde etkilerinin olması mümkündür. Bu gibi durumlarda düzenli rukiye uygulandığında hastaların durumlarında önemli düzeyde iyileşme görülmüştür. Ee, bu konu cinin kan şekerini yükselmesi ve benzeri etkileri olması mümkün müdür başlığı altındaydı. Bu başlığı atladık. İnşallah az önce okuduğumuz satır bu başlığa aitti. Yani e, ben o satırı paragrafı tekrar edeyim inşallah. Bahsettiğimiz ruhsal hastalık durumlarında... Şeytanların vücuttaki tiroid ve hormon salgıları üzerinde etkilerin olması mümkündür. Bu gibi durumlarda düzenli rükke uygulandığında hastaların durumlarında önemli düzeyde iyileşme görülmüştür. Şeker hastalığı ise birkaç türlü, türdür. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen şeker hastalığı tedavi ile kontrol altına alınabilir. Hamilelikte, hamilelikte görülen şeker yükselmesi de sebebi ve tedavisi bilinen bir durumdur. Çocuklarda ve gençlerde görülen ve kontrol altına alınması zor olan şeker hastalığına gelince bunun sebebi ya büyü ya da nazardır. Tedavisi de hem tıbbi ilaçlarla hem de rükiyeli olmalıdır. Bu hastalıkta çörek otu gibi bazı bitkiler faydalıdır ve hastalığın düzenli biçimde tedavi edilmesi gerekir. Kur'an bedene 3 biçimde etki eder. 1. Kişi Şüpheler ve dünyevi arzular gibi kalbi hastalıklardan şifaya kavuşur ve bu yüzden ağlar ve bedeni titrer. 2. Kişinin imanı artar. Bu yüzden de bedeni titrer. Bu durum kalpte öyle bir canlılık doğurur ki bu durumdaki kişi etrafını görmez de sanki cenneti ve cehennemi görmüş gibi bir hale bürünür. Bu durum onun dış görünüşünden okunur. Kalbindeki imanın etkisinden yüzü parlar. 3. Rukiye sonucunda şeytan çok etkilenir, daralır ve bedenin tamamında değil ama bazı bölgelerinde titreme olur. Okuma ya da ibadet esnasında hastanın yaşadığı durum bu durumdan başkası değildir. Biz tedavinin birinci maddeden başlaması gerektiğini daha önce belirttik. Son maddeden başlayan tedavi aksamalara uğrar ve hasta tedavi olabilmek için senelerce uğraşır. Tedavide rukiyecinin rolü büyüktür. O, cinlerin tutmalarını ve onlara nasıl muamele edileceğini bilir. O, cinlerin tutumlarını ve onlara nasıl muamele edeceğini bilir. Açıklama ve bilgilendirme yoluyla hastanın kalbi marazlarının giderilmesine katkıda bulunur. Şeytanın kozlarını yok eder, rukiye yapmanın etkisi iman gücü oranında değişiklik gösterir. Vesvese <gülüyor> Eğer vesvese olan bir vesvese ise zikirler yoluyla kolayca giderilebilir. Ama durum bir hastalık oluşturacak düzeyde ise bunun beraberinde rukye ve hissi tedavi yani bitkisel ilaçlar da uygulanmalıdır. Bu durumda yapılması gereken şeylerden birisi de işte, kalp bölgesini önden ve arkadan olmuş yağ ile okunmuş yağ ile Yağlamaktır Psikolojik Tedavi Tıp doktorları ne yazık ki şeytanların insanlar üzerindeki etkilerini ve zararlarını itiraf etmemekteler Öyleyse birdenbire ya da belli bir süreç sonunda ruhsal rahatsızlıklar hisseden kimse doktora gitmeli midir? Hayır, böyle bir durumda kişinin ilk yapması gereken şey hemen Allah'a yönelerek kendi kendini tedaviye başlaması, durumu ağırlaşacak olursa da rükke yapan birine başvurmasıdır. Zira psikiyatristlerin tedavi ettikleri hastalıkların büyük çoğunluğu şeytanlardan kaynaklanan hastalıklardır ve onlar zaten bunu kabul etmedikleri için hastalığın gerçek nedenini değil sadece belirtilerini tedaviye uğraşırlar. Bu tür tedaviler sonucunda ilaç bağımlısı olmuş ruh hastaları ikinci bir, mü, e, ikinci bir musibetle müptela olmuş demektir. Psikolojik bir sorunun kaynağını tam olarak tespit etmek zordur. Böyle bir sorun şeytanın etkisi, hastayı korkutması, endişeye düşürmesi, uykusuz bırakması ve depresyona sokmasıyla gitgide büyür. Psikolojik hastalıklar büyü ve nazar gibi sebeplerden doğan ruhsal hastalıklara nispetle çok azdır. Pek çok bedensel hastalığın sebebi de şeytandır. Ümmetin yarısından fazlasının ölümü nazar sonucudur. Ama çoğunluk bu gerçeğin farkında değildir. Subhanallah. Nelerle karşı karşıyayız? Kavramamız gereken nokta şudur. Çağdaş tıp kuşkusuz yararlıdır ve herkes ona muhtaçtır. Günümüz tıbbı halk tababetinin bir uzantısı ve geliştirilmiş halidir. Dolayısıyla çağdaş tıbbın her alanından faydalanmak güzeldir. Ancak bir Müslümanın hastalıkların gerçek nedenlerini görmezlikten gelmesi doğru olmaz. Özellikle de çağdaş tıbbın gerisinde yatan nedenleri tespit edemediği durumlarda bu nedenleri bilebilen hasta şifaya kavuşacaktır. Pek çok kan, lenf, sinir, tiroid, hormon, damar hastalıkları ile genel olarak bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar, mikrobik ve virütik hastalıkların gerisinde şeytanlar yatar. Bu tür hastalıklardan sadece küçük bir kısmı sebebi açık olarak bilinebilir hastalıklardır. Kısırlık, tansiyon ve yaşlanmayla ilgili İlişkili olmayan şeker hastalıklarının çoğunluğunun nedeni de yine şeytanlardır. Aynı şekilde sebebi belli olmayan çarpıntı ve yüksek nabız atışı gibi kalp rahatsızlıklarının gerisinde de şeytanlar vardır. Aniden ortaya çıkan pek çok hastalıkta şeytan bağışıklık sisteminin zayıfladığı anı gözler. Sürpriz bir biçimde hastalık ortaya çıkar ve akıl almaz bir hızla ilerler. Bir hastalık anında hastanın her iki yönde tedaviden yani hem tıbbi hem de rukye yoluyla tedaviden yararlanması hikmete uygun düşecektir. Ama böyle bir durumda temel sebebi ortadan kaldırmaya yönelik tedavinin ağırlıklı olması gerekir. Ama böyle bir durumda temel sebebi ortadan kaldırmaya yönelik tedavinin ağırlıklı olması gerekir. Ayrıca kanser tedavisindeki kimyevi ilaçlarla bir arada uygulamak gibi Uyumsuz iki şeyi bir araya getirmemek gerekir. Kimyasal tedavi ile rukiye asla bir arada uygulanmamalıdır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da psikolojik tedavinin rukiye'den daha ağırlıklı olmamasıdır. Bazı büyü ve çarpma durumlarında etki dışarıdan olur ve çoğunlukla insanda zaten var olan karenin zorla kullanılması yoluyla olur. Bazı kanserler nazar sonucunda oluşur ve görevi içerideki karin üstlenir. Bu tür çoğunlukla ya küçük yaşlarda ya da yaşlılarda görülür. Bakara suresinin ilk 30 ayeti büyü ile ilgili ayetler Yasin suresi dualar, sığınmalar, meyan kükü ve sedef otu yağı cini yenik düşürecektir. Midedeki hızlı nabız atışı Bazıları bunun büyüğü göster, e, gösterdiğini söylese de bu doğru değildir. Hızlı nabız atışının nedeni sinir sistemindeki şiddetli gerilimdir. Cinler organları genellikle sinirler yoluyla etkiler ve bu yolla herhangi bir organı işlevsiz kılabilirler. Organlara ait tüm sinirler omurga içinden geçen omurilikten, omurilikten dadlanırlar. Bu nedenle Tüm ruhsal hastalıklarda omurganın okunmuş yağla yağlanması son derece etkilidir. Bu işlem cinin faaliyetlerini iptal eder. Özellikle de bir bölge düğümlenme, bir bölgede düğümlenme ve sertlik varsa omurganın ve o bölgenin yağlanması gerekir. Zira cin burada o organı etkilemek üzere toplanmış ve yoğunlaşmış demektir. Hastaya omurga tarafından başlayıp da vücudun herhangi bir yerine uzanan bir ağrı olup olmadığı sorulur. Böyle bir ağrının bulunması durumunda sırtta bu bölgenin yağlanması gerekir. Bu yağlama işlemi söz konusu organın tedavisine çok yardımcı olur. Vücuttaki sinirlerin uzantılarını gösteren bir resim elde edilebilirsek, vücuttaki sinirlerin uzantılarını gösteren bir resim elde edebilirsek eğer hangi sinirlerin organın hangi noktalarından uzuvlara uzandığını gösterebiliriz Rukiye gelince o tedavideki en önemli işlemdir özellikle de içinde duanın ve tekrarın çok olduğu geceleri kalkıp Allah'a yakınlık maksadıyla okunan Kur'an etkilidir Bakara Ali İmran, En'am, Araf Taha, Kef ve Yasin sureleri ve aslında Kur'an'ın tamamı etkilidir hayır ve berekettir Okuma açıktan ve güçlü bir sesle olmalıdır. Okuma esnasında kendini kötü hissedersen korkma. Çünkü şeytan güçlü bir sesle okuyan kimseyi Allah'ın izniyle okuma esnasında etki altına alamaz ya da bayıltamaz. Namaz esnasında baş dönmesi hissedersen oturarak devam et. Bu gibi durumlar hastanın ısrarı ve sabrı sonunda kaybolur. Mide ağrısı ille de sihrin varlığını göstermez. Bu da mide ağrılarıyla alakalı bölüm kardeşler. Mide ağrısı. Mide ağrısı ille de sihirin varlığını gerektirmez. Ama çok az durumlar dışında ruhsal hastalıklarda genellikle mide ağrısı bulunur. Ruhsal hastalıklardaki mide ağrılarının çoğu sebebi ne olursa olsun vücutta cinin varlığını gösterir. Ruhsal hastalıklardaki mide ağrılarının çoğu sebebi ne olursa olsun vücutta cinin varlığını gösterir. Rukye esnasında ya da rukyeden sonra mideden safranın çıkması cinin eziyetlerinden biridir. Bazen hasta birkaç gün yemek yiyemez. Midenin giriş kısmı da cinin hedeflerinden biridir. O burayı tıkayarak Olabildiğince uzun bir süre büyü maddesini o burada tutmaya çalışır. Bu yüzden zamanla burada iltihap oluşarak en küçük bir sebeple bile tekrar eder. Bu yüzden zamanla burada iltihap oluşarak en küçük bir sebeple bile tekrar eder. Şeytanın bu eziyeti hastayı daha kolay kontrol edebilmek içindir. Mide ağrısı bulantıya neden olur ve okuma işlemi üzerinde yoğunlaşmaya engel olur. Bazen hasta okumanın başlangıcında esneme ve uyuklama ile karşı karşıya kalır. Bu da şeytanın onu engellemek için kullandığı şeylerden birisidir. Benim kendimde sık karşılaştığım bir olay. Ne, kadar, ne zaman Kur'an okumaya başlasam hemen gözlerim düşüyor. Demek ki Bizim üzerimizdeki de biraz etkili, bayağı etkili durumda. İnşallah biz de onun hakkından geleceğiz Allah'ın izniyle. Büyü durumlarında genellikle cinlerin güçlüleri görevlendirilir. Cinler tabii ki en baştan mideye yerleşip de kendilerini okunmuş ilaçlara ve sulara maruz bırakarak helak edecek kadar aptal değillerdir. Hastaların mide ve bağırsak ağrılarından şikayet etmeleri durumunda ve özellikle de bağırsak şikayetlerinde zeytinyağı çok etkilidir. Zeytinyağı bağırsakta güçlü kasılmaların oluşmasını sağlar. Ancak onu düzenli kullanmaya başlamadan önce az miktarlarla deneme yapmak gerekir. Zira bağırsaktaki her ağrının sebebi cin olmayabilir. Bu durumda zeytinyağını kullanmak hastayı yoracaktır. Burada şu iki şeyin yerine getirilmesi zorunludur. 1- bir, bir doktora başvurarak ağrıyı giderecek ve özellikle de mide ağzındaki iltihabı tedavi edecek ilaç kullanmak. 2- Mide bulantısı ve kusma isteği hissedip de bunu yapamadığında evdeki herhangi birinden avuç içiyle sırtına mide hizasında vurmasını, iste... vurmasını ister. Vurulduğunda bulantının arttığı ve güçlü bir vuruşa tahammül edemediğin noktada, nokta doğru noktadır. Vuruşların hafif ve peş peşi olması midedekileri boşalana dek yahut büyük bir bardak meyan kökü içeceği hazırlanana dek 15 dakika kadar devam etmesi gerekir. Bu vuruşların ardından hemen meyan kökü içildiğinde büyü maddesi ya kusma ya da ishal şeklinde çıkacaktır. Kur'an ile tedavi, sabır ve tahammülle bir takım aşamaların birey, birey aşılmasını gerektirir. Şüphe, korku ve tereddüt sahibi ile uygunsuz bir sebeple kalbini bağlayan ya da benzer tedaviye engel şeyler kendisinde bulunan kimse bunda başarılı olamaz. Şunun anlaşılması gerekir ki ruhsal hastalıklar ruhla ve nefsle ilgilidir ve bu musibetler insana en çok acı veren musibetler arasındadır. Bu durumda olan kimse sağlıklı kimselerden daha farklı bir alemde yaşar. Başa gelen bu durum Allah'ın bir kazası ve kaderidir. Dolayısıyla bu kadere teslim olmak ve tüm kalbiyle rıza göstermek gerekir. Bundan kaçış ve kurtuluş olmadığına göre en güzeli Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak ve meşru vesilelerle tedavi olmaktır. Meşru sebepler diyoruz. Çünkü tecrübeler bize öğretmiştir ki istenene ulaşmanın en kısa yolu bu meşru vesilelerdir. Hasta Allah'ın fazlına günahla birlikte kavuşlamayacağını aklından çıkarmamalıdır. Allah'ın fazlına ancak itaatle kavuşulur ve tüm belalar bu konuda imtihan içindir. Şeytan ise her hastayı ertelemek ve ağırdan almak için aldatmaya çalışır ve masiyete teşvik eder. Masiyet kötülüktür biliyorsunuz, günahlar ve kötülükler. Kişi masiyete düştüğünde ise ben senden beriyim der. Evet, şeytan aleyhilane insanları hem masiyete düşürmek için uğraşır... Ve masiyete düşürdüğü insana karşıda sonra ben senden beriyim der. <gülüyor> ruhsal hastalıkların tedavisinde bitkiler etkili midir? Bitkilerin cinler üzerinde büyük etkileri vardır. Bunların ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılması vücutta kullanıma engel herhangi bir rahatsızlığın bulunup bulunmamasına bağlıdır. Bitkiler iki amaçla kullanılırlar. 1- Cinin faaliyetlerini engellemek için 2- Bedene musallat olan cine eziyet vererek onu yıldırmak için Bu konudaki bilgiler tecrübe ile ve bu konuda uzman olan kimselerden tevatüren aktarılan şeylerle elde edilir. Cinlerin bazı bitkilerden kaçması şaşırtıcı değildir. Çünkü sidir ağacı gibi bazı bitkiler onlar için zehirli ve acı vericidir. Onlar bu ağaca yaklaşamazlar. Hasta ağaca yaklaştığı takdirde sebebini anlayamadığı şiddetli bir sıkıntı hisseder ve bazen bulantı oluşur. Kafur da böyledir. Onlar buna karşı direnemezler. İşte bu nedenle ölün sidirle yıkanır ve kafurla yağlanır. Böylece çürüyene şeytan cesede yaklaşıp ona dokunamaz. Subhanallah. Bu da gösteriyor ki dirilerin de bunu yapması lazım. Bazı güçlü cinlerin tasallutları. Cinlerden bir tür hastayı ve onun aklını şaşırtıcı biçimde kontrol altına alabilir. Onun basiretini körletip başlangıçta güçlü ve aralıksız bir tedaviye ihtiyaç oluşturacak şekilde hastalanmasına neden olabilir. Bu durumda hasta sidir otu suyuyla ve eğer bulunabiliyorsa defne yaprağı ve sedef otu ekstresiyle bol bol yıkanmalıdır. Meyan kökü, safran ya da hıltıt içmelidir. Hastanın üzerine Bakara ve Alimran sureleriyle Duhan suresi ve Araf suresinin 176. ayeti ile Nuh suresinin 7. ayeti okunmalıdır. Bakara ve Alimden sureleri Duhan suresi ve Araf suresinin 176. ayeti ile Nuh suresinin 7. ayeti. Hastayla birlikte yaşayanların da hastalıktan etkilenmeleri. Hastanın bilmesi gereken önemli şeylerden birisi de, birlikte yaşadığı ev halkının küçük büyük hepsinin de bu hastalıktan etkilenebilecekleri ve sanki hastalan, hastalarmış gibi onlarda da belirtiler, belirtiler oluşacaktır. Ama buna çok önem verilmemeli ve hasta olan kişi kendi durumuna önem vermelidir. Evde etkilenen herkesin de bir süreliğine üzerine okunmuş yağ ve su kullanmaları yeterli olur. Bunun esnada belirtilerin çoğu ortadan kalkar. Tabii bunu söylerken ille de gerçek anlamda hasta olan kişi tek kişidir demiyorum. Sadece şeytanın bu tür hilelerine karşı uyanık olalım diyorum. Evde bir hasta bulunduğunda bundan en çok etkilenenler buluğu çağının altındaki çocuklar olacaktır. Belirtilerin ortaya çıkmasından sorumlu olan bu kişilerdeki karinlerdir. Gerekli sığınma duaları yapılarak ve çocuklara sabah akşam zikirleri ve yatmadan önce yapılacak dualar ve sığınmalar öğretilerek okunmuş yağ ve su kullanılarak bunlardan kurtulabilir. Uyku esnasında konuşmak Uykuda konuşmak ortada bir hastalık bulunduğuna dair güçlü bir delil sayılmaz. Aynı şekilde rüyalara ve uyku esnasında meydana gelen şeylere dayanarak bir hastalık bulunduğuna karar verilemez. Teşhiste asıl olan uyanıklıkta meydana gelen belirtilerdir. Kur'an'dan, ezandan ve çok zikirden dolayı sıkıntı duymak, namazı terk etmek ya da kısa kesmek bunlar özellikle ilk zamanlarda olur zihni dağınıklık, Dikkat toplayamama ve bilinen diğer belirtiler uykuda konuşma vesaire, ise yorgunluktan ya da bir şeyi tekrarlamaktan vesaire olabilir. Uykuda ve uyanıklık anında kendi kendine konuşmak veya bazı rüyalar karinden kaynaklanabilir. Bu konuda asıl dikkate alınması gereken şeyler ise cinsel rüyalar, yüksekten düşme hissi, tehdit, uyku esnasında yürüme gibi durumlardır. Bu ve benzeri şeyler hastalık durumuna dair güçlü işaretlerdir ama yine de bu konuda kesinlik ifade etmezler. Rüyada görülen hayvanlara gelince bunları sağlam insan da görebilir ve bunların rüya alemine yorumları vardır. Hastalık göstergesi olan bu tür rüyalarda ise görülen hayvan cinden kaynaklanır. Hastalık gö göstergesi olan bu tür rüyalarda ise görülen hayvan cinden kaynaklanır. Tek çeşit olur ve tekrar tekrar görülür. Rüyada bu hayvan kişiye ya saldırır ya da yakınlık gösterir. Özellikle de kişi Kur'an'dan uzaksa ve rukiye okumuyorsa güzel şekillerde görünür. Hmm, her rüya hayra yormamak lazımmış demek ki. Karabasan. Uykuda üzerine bir şeyin çöktüğü hissedilir, nefes kesilir, seslenmeye ve hareket etmeye güç getirilemez. bu olacakmış gibi hissedilir. Bunun sebebi içerideki ya da dışarıdaki cindir. 1, Eğer sebep içerideki cinse, bu durum cinin hastanın vücuduna mide yoluyla bir şey sokmaya çalıştığını gösterir. Eğer sebep içerideki cinse, bu durum, Cinin hastanın vücuduna mide yoluyla bir şey sokmaya çalıştığını gösterir. Bu an cin için çok tehlikelidir. O esnada birisi bilmeden Kur'an veya ezan okursa ona büyük bir zarar verebilir. 2- Eğer sebep dışarıdaki bir cinse vücuda girmeye çalışıyor demektir. Bu durumda kişi cinin nefesini, ya da kokusunu duyabilir. Bu durumda hastanın dili dönmeyeceği için kalbinden Ayetel Kürsi veya Nas ve Felak surelerini okuması ya da tekrar tekrar tekbir getirmesi gerekir. Cinin başarılı olduğunu, olduğunun göstergesi hastanın uyanamayıp kendinden geçmesidir. Bu durumda cin bedene girmiş demektir. Aksi takdirde kişi uyanır. Bu duruma düşmenin düşmemenin yolu uykudan önce duaları okumak ve avuçlara üfleyip vücudu mesetmektir. Eğer dualar okunur ama vücut mesedilmezse kabustan kurtulmak mümkün olmaz. Herkesin vücudu mesetmenin gerekli olduğunu öğrenmesi zaruridir. Vücudunu okunmuş yağla, miskle, gül yağıyla, kafurla veya başka bir şeyle yağlayana, yağlayana ise Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Çok yemek yiyip yatan Kan dolaşımını engelleyecek biçimde sağlıksız şekilde yatan, tansiyon sorunu veya solunum güçlüğü olan kimselerin uyku esnasında hissettikleri tıkanma ve sıkıntıların ise bahsettiğimiz durumlarla ilgisi yoktur. Hiltit Az önce yukarıda geçmişti bu. Hiltit bir bitki çeşidi Evet. Hiltit bir ağaç salgısından ibarettir. Sıcak yapılı bir maddedir ve pek çok hastalık için panzehir niteliğindedir. Bazılarının zannettikleri gibi zararlı bir madde değildir. Suda çözünür ve süt gibi olur. Zaten kullanım şekli de budur. Rengi sarılır ve içinde kırmızılıklar oluşur. Siyah olanı tedaviye uygun değildir ve kullanılmamalıdır. Bu madde, Cini gerçekten zayıflatır ve faaliyetlerini ortadan kaldırır. Özellikle de solunum organları üzerine faydalıdır. Kendisine nazar değdiği için balgam düzeyi artan kimse Allah'ın izniyle bu madde yoluyla sağlığına kavuşur. Özellikle astımı olup da kortizon kullananlar için, kullananlar için faydalıdır. Bu madde görme zayıflığı, işitme zayıflığı, sinir zayıflığı gibi cinin bedende uzun süre kalması sonucu meydana gelen rahatsızlıkları durdurur. Gözdeki sarılığı giderir, bayılma nömetlerini azaltır ve bazen tamamen keser. Hiltit hamilelerde çocuğun düşmesine ya da ölmesine neden olabilir. Süt çocukları gibi bünyesi zayıf olanlarda kullanılmamalıdır. Çünkü bu madde çok sıcak bir maddedir ve çocukta ateş, Kusma ve hatta ölüme götürecek ağır hastalıklara sebep olabilir. Bazıları bu maddeyi kokladıklarında şakaklarında ağrı hissederler. Bu durumda ya bu maddeyi kullanmamalıdırlar ya da beraberinde her birinden birer tatlı kaşığı olmak üzere nar kabuğu ile birlikte menekşe özü kullanmalıdırlar. Evet, kardeşler bu bölüm, dördüncü bölüm yaklaşık bir saat Oldu. Bundan sonraki e, bu noktada keseceğim. Çünkü bir saatten sonraki şey beni de yormaya başladı inşallah. Allah nasip ederse e, yine yumuşak bir üslup ya da tehdit üslubu cinler üzerinde midir Başlığı altında e, inşallah okumamıza kaydımıza devam edeceğiz inşallah allah Alem bu kalan bölüm bir tek kayıtla bitecek ve bu kaydın tamamını dokümanla birlikte belgesiyle birlikte link yapıp kardeşlere göndereceğiz inşallah. Rabbim cümlemizi şerli kullanış şerlerinden muhafaza eylesin ve hepimiz ee, sık sık e uzu bi kelimetillahi teammeti minkulli şerrima halık duasına tekrar edelim inşallah. Özellikle sokaklara çıktığımızda, sokaklar çünkü cin kaynıyor. İnşallah sokaklara, çarşıya, pazara çıktığımızda bunları da sık sık tekrar edelim. Allah Rabbim bizleri şerlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Selamü aleyküm ve ve berekatü